Eûzu billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi neahmeduh, ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neûzu billahi min şurur enfüsena ve misseyyat amadina. Men yehdihillahu felamudhillelah, ve men yudzil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü ahduhu la şirikelah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ema abad. Fakat istiqal hadis-i kitab-ı Allah ve khair al-hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi ve şer al-umur muttasatı ha ve kül muttasatim bid'a ve kül bidatin zalale ve kül zalaletin finner. Hadis dersimizde ikinci bölüm isnad ile ilgili. İsnad metnin geliş ve intikal yolunu yani nakledilme yolunu bilmektir. Metnin yolu metni bize ulaştıran yani nakleden ricaldır. Burada şöyle bir tarif de yapılabilir. Metnin yolu metne ulaşmayı temin eden rical yani râvilerdir. Hadis rivayet eden rical yola benzetilmiştir. Zira her ikisi de insanı maksuda ulaştırır. Senette yoldur. Metnin yolu ve senedin yolu tabirlerinin manası da aynıdır. Bir hadisin sahih veya zayıf olduğunu tespit hususunda muaddisleri dayandıkları sebep, e, dayanak olma sebebiyle bu yola senet denilmiştir. Yani senet dayanak demek e, bir hadisin sâdîn belirlemede buna dayandıkları için senet tabirini kullanmışlardır. Senedin ulaştığı yani son bulduğu söze de metin denir. Bazı halilerde isnat, hadisi kailine rep etmek diye tabir olunur. Bu tarif az önce yaptığımız izahların hemen hemen aynısıdır. İsnadın üstünlüğü, onun üzerine terettüp eden gaye, semere ve faydalara bağlıdır. Bunlar ise değerlerin ve gayelerin en büyüğüdür. Çünkü isnat ve kendisine bağlı bulunan şeylerle hadislerden makbul ve merdud olanlar, Amel edilmesi caiz olan yahut olmayanlar bilinir. Bundan dolayı isnat, İslam dini için çok mühim bir vasıta veya yoldur. Çünkü mübhemin beyanı, mücmelin tavsili gibi İslam'ın izaha muhtaç olan kısımlarının izahı isnat vasıtasıyla bize kadar intikal eden sayı hadislerle yapılır. Allah Azze ve Celle Nail Suresi 44. ayetinde Biz sana zikri insanlara indirilen ahkamı beyan etmen için indirdik buyrulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerimle birlikte onun tefsir ve izahı mahiyetinde olan hadislerde verilmiştir. Binaenaleyh İslam nizamı Kur'an ve hadis olmak üzere iki asıl üzerinde teessüs etmiştir. Bu iki esasdan Kur'an Allah'ın teminatıyla korunmuştur. Hicr suresi 9. ayetinde zikri biz indirdik şüphesiz onu koruyacak olan da ancak biziz buyrulmuştur. Burada zikir kelimesi e, lama tarifle, elif lamla gelmiştir. Sünnet müdafası kitabında e, zikir kelimesinin elif lamlı olarak geldiği bütün ayetlerin ayetlerine yani verdik ve e, bunların Kur'an ile birlikte sünnete delalet ettiğini, yani zikir ile levh-i mahfuz olduğunu, levh-i mahfuzdan bize indirilen vahiy olduğunu orada izah ettik. Dolayısıyla burada e, bazı kimseler bu ayetteki zikri Kur'an diye tercüme etmişlerdir. Kur'an'ı biz indirdik, onun korucusu da biziz diye. Böyle tercüme etmişlerdir. E, fakat bunu sadece Kur'anla hasretmek doğru değil. Çünkü zikir tabiri Kur'an'la birlikte sünnette ifade eder. Diğer taraftan şayet burada kastelilerin Kur'an olduğunu düşünürsek yani böyle bir iddiayı kabul edecek olursak Kur'an'ı biz indirdik, onun korucusu da biziz sözü sünnetin korunduğunu gösterir. Çünkü az önce geçen Nail Suresi 44. ayetinde insanlara indirilerini beyan etmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zikir indirildiği bildiriliyor. Ee, Kur'an'ın beyanı ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izahlarına bağlıdır. Yani Kur'an Allah Resulü'nün sünnetine muhtaçtır anlaşılması bakımından, beyanı bakımından. Bir kimsenin Kur'an'ı anlaması ancak sünnet ile mümkündür. Dolayısıyla Kur'an'ın korunması demek sünnetin korunması demektir. Şayet sadece Kur'an, mushaf'taki Kur'an-ı Kerim korunmuş olup da sünnet korunmamış olsaydı, bu Allah Azze ve Celle'nin güvence ve teminat altında olmasaydı, insanlar bu dini anlayamazlardı. Allah Azze ve Celle'nin kelamını anlayamazlardı. Muradını anlayamazlardı. Nitekim işte namazın vakitleri, bunların rekatları, şartları, zekatın ayrıntıları, haccın ayrıntıları daha pek çok kullukla ilgili pek çok meselede bu ayrıntılar hep sünnetle detaylandırılmış. Allah Azze ve Celle Resulü dilinden bunları açıklamıştır. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın divayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bu ilmi yani dine ait bilgileri, hadis ilmini, her nesilden adil halefler yüklenir, yani sonradan gelen adil kimseler yüklenir ve kendinden sonra geleceklere naklederler. Onlar dinde aşırılık gösterenlerin tahriflerini, batıl taraftarlarının yersiz ve hilafi hakikat iddialarını, yani sahiplenmelerini, cahillerin mesnetsiz tevillerini, dayanaksız yorumlarını bu ilimden, bu dinden uzaklaştırırlar. Bu hadis pek çok sahabeden rivayet edilmiştir. En son Sayıh Menheç kitabında bunun e, tahrircini yaptım e, ayrıntılı olarak. Diğer Yani o bin Zeyd radıyallahu anh, dışında e, pek çok sahabeden gelmiştir. Ali bin Ebi Talip, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mesud, İbn Abbas, Cabir bin Semure, Muaz bin Cebel ve Ebu Hureyre radıyallahu anhüm bu hadisi ayrı, ayrı olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet etmişlerdir. Her rivayet müstakil olarak tek başına ele alındığı zaman hadis zayıf olmakla beraber bu farklı tarihler bir araya gelmekle hadis, hasen hatta sahih derecesine yükselir. Burada halif, hayırda halif. E, halif ise şerde halif manasında kullanılmıştır. Udul Adil'in çoğuludur. Adilin ee, bu adalet sıfatıyla ilgilidir. Hadiste geçen Galin kelimesi dinde aşırı giden ve haddi sınırı aşan kimse demektir. İntihale şeye kendisi için bir şeyi iddia etti. Yani sahiplendi. Halbuki o şey başkasına aittir. Buna edebi ve ilmi hırsızlık denilir. Yani bir kimse kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eder. E, i̇snat konusunda, hadis konusunda e, başkasının rivayetlerini kendi rivayeti gibi aktarır. Başkasının kitabını kendi kitabı gibi e, söyler veya aldığı kaynağı belirtmez. Yani e, izinsiz bir şekilde kendi adına mal eder. Bunlar intihal diye kullanılır. Bu şeyde de edebi alanda da yani yazarlar mesela başkasına ait bir romanı veya başka bir edebi eseri e, kendi eseriymiş gibi yazmasında intal derler. Bununla ilgili e, telif davaları gibi davalarda görülür. Yani bu kültürel hırsızlıktır. E, tevil ise bir esasa dayanmadan yapılan yorum manasındadır. Navevi Tehsibul luga adlı Kitabının baş tarafında, bu hadis hakkında şu açıklamayı yapıyor. Bu hadis, bu ilmin, yani hadis ilminin masum ve mahfuz ve onu nakledenlerin adil kimseler olduğu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir haberdir. Yani bunun manası şu demek değil. Bütün hadis rivayet edenler adil kimselerdir, bütün muhaddisler böyledir demek değil ama her devirde bunu güvenilir kimseler mutlaka yüklenecek. Yani güvenilir olup da e, yüklenen kimseler her asırda, her dönemde, her nesilde olacak. Yani bir nesilde hadis nakledenlerin tamamı böyle zayıf, yalancı, tarihçi kimseler olmayacak. E, mutlaka adil kimseler her nesilde olacak demektir. Hadis ehli olan adil kimseler olacak. Bu aynı zamanda işte kıyamet gününe kadar hak üzere olan bir tayfe, Eksik olmaz. Bunlar hak ile zahir olurlar. Ee, hadisinde bahsedilen bu taifenin de aslında hadis ehli kimseler olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Ahmet bin Nambel, Ali bin Medine gibi imamlar, e, bu işte hadis ehli değilse bu hadiste kastedilen başka kimlerdir bilmiyorum demişlerdir. İşte onu destekleyen şey, o alimlerin e, bu açıklamasını pekiştiren şey bu hadistir. Çünkü her devirde bu ilmi böyle kimseler yüklenilecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E diğer hadiste de kıyamet gününe kadar bir tayfa hiç eksik olmayacak. Hakkı ishar edecekler diyor. Evet, Nelevi şöyle diyor. Allah Teala her asırda adil kimselerden meydana gelen bir cemaati bu ilmi yüklenip nakletmek hususunda muvaffak kılar. O adil kimseler bu ilmi hakkıyla tahsil ederler. Her türlü tahrif, tebdil yani değiştirme, tahrir, bozma ve tezyifi ondan uzaklaştırırlar. Bu durum fasık kimselerin ilmi hadisten bazı şeyleri öğrenmesine mani teşkil etmez. Zira bahsimize konu olan hadisin manası adil kimselerin bu ilmi tahsil edeceklerini ifade etmektir. Tabiatıyla bu hiçbir zaman adil olmayanların bu ilmi tahsil etmeyeceklerini ifade etmez. Yani az önce açıkladığımız şeyleri kastediyor burada. İsnadın önemi hakkında pek çok hadis ve kelam-ı kibar vardır. Yani büyük kimselerin sözleri vardır. Bunlardan bir kısmı şöyle. i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam Benim sözümü işten, onu ezberleyip Güzelce manasını anlayan, sonra Onu eda eden, yani başkalarına Nakleden bir kimsenin Allah yüzünü aketsin. nice hamili Fıkıh, fıkıh taşıyan kimseler Vardır ki, onu kendilerinden daha Fakih olanlara naklederler, buyurmuştur. Bunu Bukhari Tirmizi İbn-i Mace, Ahmet bin Abel Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Nadara, bu hadiste geçen nadara kelimesi parlak, ruhşen, güzel ve nurlu oldu demektir. Müteaddi olduğu zaman parlak, ruhşen, güzel ve nurlu kaldı manasına gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yalan katmadan, hiçbir şekilde ziyadelik ve noksanlık yapmadan tam olarak ezberleyip nakleden kimse hakkında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu kelimeyle dua etmiştir. İlmi emaneti hakkıyla ifa eden, yerine getiren kimsenin Allah yüzünü artır. Ebu Davud ve Tirmizi'den gelen rivayete göre bizden bir şeyi işitip de onu işittiği gibi tebliğ eden bir kimsenin Allah yüzünü ak eylesin. Nice tebliğ olunan kimseler vardır ki işitenden daha çok anlayış sahipleri sahibidir buyurmuştur. Ebu Said el Hudri radıyallahu anhu'dan gelen rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında benim sözümü işleyip de tam manasıyla anlayıp hıfseden, kavrayıp hıfseden kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Nice hamile fıkıh kimse? Fıkıh taşen kimse vardır ki fakih değildir buyurmuştur. Burada e, taklidede taklide de reddiye vardır. Yani taklitçi anlayışa reddiye vardır. Bu taklitçi anlayış işte cahiller, fakih olmayanlar, müsteğit olmayanlar hadis okumasın diye insanları engelliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi açıkça ister alim ister cahil kim olursa olsun hadis işitme, dinleme, okuma, öğrenme konusunda yönlendirmesi var. Yani cahil de hadisi okuyacak, alim de hadisi okuyacak. Çünkü bu hadiste iki sınıftan bahsediyor. Nice fıkıh sahibi olmayan, fakir olmayan kimse vardır ki, yani bu alim değildir, fakir değildir. Ama ne yapar? Hadisi taşır. Hadisi işitmiştir, öğrenmiştir, ezberlemiştir. Alim değildir. Ama fakih olan birisine rivayet eder. Yani bu mümkündür. Bunlar olmuştur. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden açık bir izinle bir kimse fakih olsun olmasın, alim olsun olmasın mutlaka hadislere muhatap olmalıdır. Bu faziletten bu kimselerde hissedar olur. Evet bu hadisler verilen kaynaklarda lafız farklılıklarıyla beraber gelmiştir. Bunlar hepsi bir arada düşünüldüğü zaman, bu lafız farkları bir arada düşünüldüğü zaman ortaya bir netice çıkar. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden iştiren sözleri iştenlerin tam olarak nakletmesini temin etmek istediğidir. İşte bunun içindir ki İslam alimleri en büyük himmet ve gayreti hadis alanına vermiştir. Ebu Muhammed el-Hasem bin Abdurrahman ibni Hallat, el-Rame hurmuzini, el-Muhaddisul Fasıl Beyner Ravi vel-Vai adlı kitabında şöyle nakleder. Burada e, kitabın başlığı bir tanımdır esasında. El-Muhaddisul Fasıl Beyner Ravi vel-Vai. El-Vai kavrayan, kapsayan, ezberleyen demek. Ravi rivayet eden demek, el muhaddis, muhaddis, hadis ehli olan muhaddis, fasıl ayrıcı, muhaddis, ravi ile va'i arasındaki ayrıcıdır diyor. Yani başlığı bu. Şöyle diyor, Atabin Yasar'dan. o da İbn Abbas radıyallahu anh'a İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Ali bin Nebi Talib'i işittim radıyallahu anh, şöyle diyordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza gelip de şöyle dedi, ''Ey Allah'ım halifelerime merhamet et.'' ''Biz ey Allah'ın Resulü senin halifelerin kimlerdir?'' dedik. Cevaben ''Onlar benim hadislerimi rivayet eden ve onları insanlara öğreten kimselerdir.'' dedi. Bu hadis çok zayıf bir isnatla gelmiştir. Bununla beraber hadis usulüne dair ilk kaynakların tamamında neredeyse zikredilir. Hadislerinin fazileti olarak. ''Hatibül Bağdadi'nin şeref asabil ashab geçer.'' Kadı İyaz'ın El ilmasında geçer. İşte El Muhaddisül Fasıl'da ve daha başka pek çok kitapta gördüm bu hadisi. Fakat isnadı çok zayıftır. Bunu bir istinas olarak zikrediyorlar. Hucet getirme babında değil de. Bu hadisin ifade ettiği mana ve ehemmiyet ilk Müslümanlarca tam olarak anlaşılmıştır. Bu vadide onlara hiçbir husus gizli kalmamıştır. Onun hadislerini rivayet eden ve onları insanlara öğretenler, Gerçekten onun halifesi olmuşlardır. Bu hadise istinaden Hicri 1. asırda ve ondan sonraki asırlarda büyük muaddislere Emirül Müminin unvanı verilmiştir. Süfyanes Sevri ve Bukhari Emirül Müminin unvanını alanlardandır. Yine İbn-i Hacerar bu e, isim verilmiştir. Hadiste Emirül Müminin derler yani bu imamlara. İmamlar. E, Müslim İbn Sirin'den, rahimeullah'tan şöyle rivayet ediyor. Bu ilim dindir. Dininizi anlatacağınız kimselere bakınız. Alacağınız kimselere bakınız, dini alacağınız kimselere bakınız. Yani onları iyice tetkik ediniz, mevsuuk, güvenilir kimseler olup olmadıklarını araştırınız. Bu isnadın önemi hakkında bu sözü Darimi de mukaddimesinde rivayet etmiştir. İmam Şafii şöyle der: İsnatsız hadis tahsil eden kimse, tıpkı geceleyin karanlıkta odun toplayan kimse gibidir. süfyan Sevri dedi ki, İsnat müminin silahıdır. Abdullah bin el-Mübarek dedi ki, İsnat dindendir. Eğer İsnat prensibi olmasaydı, bu konuda dileyen dilediğini söylerdi. Yine burada nakledilmemiş ama şöyle de bir söz nakledilir Seleft'ten. İsnatsız bir şekilde Allah alem yine İbnül Mubare'in sözü olsa gerek, is, isnatsız bir şekilde dini talep eden bir kimse merdivensiz bir şekilde çatıya çıkmaya çalışan kimse gibidir. Yani bunu beceremez manasında e, bu sözü söylemiştir. İsnat hadis sahasında müminin silahıdır. İslam alimleri dini onunla müdafa etmişlerdir. Silahsız müdafa'nın imkansız olduğu herkesin malumudur. İsnat kişiyi maksud olan gaye ve hedefe ulaştıran merdivendir. Eğer hadislerin saatini tespit işinde isnad sistemi mevcut olmasaydı, İslam esaslarının çoğu zayi olur, ilhad ehli, kendi kötü gaye ve arzularına uygun düşecek hadisleri uydurmaya, senetleri de değiştirmeye muhtedir olurlardı. İslam'ın isnat sistemini zedelemek isteyen bazı müsteşrikler, yani oryantalistler, İslam ümmeti dışında kalan ve daha önce yaşamış olan milletlerde isnad sisteminin bulunup bulunmadığını araştırdılar. Bunlardan özellikle Kaytani isnadın Müslümanlara has olmadığını iddia etmek istemiş. Bu arada Horowitz Profesör Margoliot yine aynı istikamette çalışmalar yapmışlardır. Fakat netice itibariyle esaslı bir şey elde edemediler. Bu konuda daha fazla çalışan ve yazıları bir araya toplayan Profesör Rapson'dır. Bu müsteşriklerin çalışmaları göstermiştir ki, Müslümanların hadis sahasında ve diğer sahalarda meydana getirdikleri İslam, isnat sistemi, Hintliler, Yahudiler, Yunanlılar ve diğer eski milletlerin hiçbirinde tam olarak meydana gelmemiştir. Bazı müteferrik farklı değişik isnat kalıntılarının esasen her millette olması normaldir. Isnat konusunda ilmi araştırma yapan İslam alimlerinden İbni Hazm ve İbn Cerret Taberi'yi, Burada örnek olarak zikredebiliriz. Özellikle İbn Hazm bu konuda detaylı bilgi vermektedir. İsnat, İslam şeriatının temellerinden biri ve en önemlisidir. Çünkü İslami hükümlerin çoğunun dayanağı ve Kur'an ayetlerinden mücmel olanların, kapalı olanların izah ve tafsilinin dayanağı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleridir. Sahih hadislerin bilinmesinde en önemli esaslardan biri de isnattır. İşte bunlar ve benzeri sebeplerden dolayı İslam ümmeti özellikle Sadrı İslam'da yani İslam'ın başlangıç zamanlarında İsnada özel bir ehemmiyet vermişlerdir. Müslümanların bu konuda bu kadar uyanık ve dikkatli olmalarını sayı hadis kitaplarında Mesan-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan şu hadislere dayamak mümkündür. Dikkat! Tebliğ ettim. Dikkat tebliğ ettim. O halde burada hazır olup beni dinleyenler, burada bulunmayanlara ve sonradan geleceklere sünnetimi tebliğ etsin. Nice tebliğ edilecek kimseler vardır ki, benden dinlemiş olandan daha anlayışlıdır. Bu, e, yani tabiinden olan bir kimsenin bazen, bazı sahabeden daha anlayışlı olabileceğinin de göstergesidir. Bunu da ifade eder. Senedin sıhhatine zarar verecek her şeyden kaçınmak hususunda benden içtiğiniz şeyleri rivayet ediniz ancak haklı söyleyiniz. Kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederse onun için cehennemde bir ev bina edilir ve o kimse o oyun içine tıkılır. Kim ümmetime dinimin emrinden 40 hadis belleyip naklederse Allah o kimseyi kıyamet gününde fakih ve alim olarak diriltir. Bu, bu da biliyorsunuz 40 hadis hakkındaki bütün tarikler zayıftır. Böyle zayıf tariklerden birisi. Hafızalarının kuvvetine ve zihinlerinin açıklığına güvendiklerinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk zamanlarında ashabı Hadis, kendi ashabını hadis yazmaktan yasak etmiş olmasından dolayı Ashab-ı Kiram devrinde hadise gösterilen ihtimam onu daha ziyade zihinlerde zapt etmek, kalplerde hıfzetmek şeklindeydi. Müslim Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Benden Kur'an haricinde hiçbir şey yazmayınız. Her kim benden naklen Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin. Bu yasak Kur'an'ın Kur'an olmayan diğer sözlerle karıştırılması korkusundan dolayıdır. Bu yasak Abdullah bin Amr ve başkalar gibi bazı sahabelerin hadis yazmalarına mani teşkil etmemiştir. Çünkü Kur'an hariç peygamberden işittiği dişelleri yazmak kendisine yasak edilmiş olan kimse Kur'anla Kur'an olmayan diğer sözleri karıştırması muhtemel olan kimsedir. Yani e, böyle bir ayrımı yapan hangi sözün Kur'an'dan, müsaffadan olduğunu, hangisinin peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kendi sözünü olduğunu e, ayırt edebilir. Özellikle Medine'deki peygamber aleyhissalatu vesselam yakın çevresindeki e, kültürlü sahabeler e, bunlara izin verilmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi e, gelen bir heyette Ebu Şah diye birisine işte ben ezberleyemiyorum dediği için Ebu Şah'a yazınız diye e, böyle yönlendirdiği sahiptir. Abdullah bin Amr radıyallahu da Allah'ın Resulü bana diyorlar ki şu Kureyşliler sen e, ondan işittiğin her şeyi yazıyorsun. Onun sevinçli olduğu zaman var, öfkeli olduğu zaman var. Her şeyi yazma dediler. Ne dersin diye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazıya Abdullah, vallahi şu iki dudağım arasından haktan başka bir şey çıkmaz e, buyurmuştur. Yine Zebercat dersinde e, Enes radiyallahu anh'tan aktardığımız gibi ilmi yazıyla bağlayınız, kaydediniz diye Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan kavli olarak da e, bu izin gelmiştir, sabit olmuştur. Bu sebeple bilinçli olan kimselerin yazmasına Allah Resulü aleyhisselatü vesselam asla karşı çıkmamıştır. Fakat o dönemde bunun şöyle bir sebebi var, yani Kur'an ile karıştırılması endişesi. Ee, i̇nsanlar Kur'an ayetlerini yapraklara, kemiklere, buldukları her bir şey, derilere yazıyorlardı ve Kur'an tamamlanmamıştı. Yani din tamamlanmamıştı, vahiy tamamlanmamıştı. Ee, ta ki Maide suresi 3. ayeti nazil oluncaya kadar bu yazma işi bu sebeple sadece bilinçli belli bazı kimselere e, bırakılmıştı. Hadisler konusunda da e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilenler mesela e, nasıl bir sıkıntı olmuş Ebu Bekir Radyalan zamanında Kur'an-ı Kerim e, toplanırken e, işte insanlar yazdıklarını getiriyorlar ve bunun içinde şahitlik arıyorlardı. iki tane şahit yani bu Kur'an'dandır diye her bir ayet için en az iki tane şahit e, talep ediyorlardı evet bu e, kendisinden emin olunan onlayışlı kimselerin hadisi yazmalarına bir mani yoktu bazı rivayetlere göre de hadis yazmak müsaadesi bazı sahabilere özel olarak verilmişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilenleri doğru olarak tespit uzununda son derece büyük bir ehemmiyet gösterenlerin ilki, Raiş Talifeler, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhumdur. İbn-i Kabisa bin Züeyb'den rivayetle demiştir ki, Nine olan bir kadın, Ebubekir radıyallahu anh'a gelerek kendisine miras verilmesini talep etti. Ebubekir radıyallahu anh'ın Allah'ın kitabı, Kur'an'da nineler hakkında bir şey bulamıyorum Allah'ın kitabında, Resulullah'ın da bu hususta bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum dedi. Sonra Müslümanlara sordu. Mughire bin Şube kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nine'ye südüz yani altıda bir verdiğini işittim dedi. Ebu Bekir senden başka bunun işten oldu mu dedi. Muhammed bin Mesleme'de aynı şeyi işittiğini beyan etti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyalar Nine'ye altıda bir verilmesini takrir etti. Bunu Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Yani burada isnadı araştırdıklarına delil getirilmiştir bu rivayet. Yani bir kişi bunu söylüyor, ona takviye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani şahit soruyor. Başka işlem var mı? Muhammed bin sene de şahitlik edince sağlama bağlamış oluyor. İbnü i Ebu Nadre'den, o da Ebu Said Radyalan'ta rivayette demiştir ki, Ebu Musel Eşari, Kapının arkasından üç defa Ömer radıyallahu selam verir. Fakat kendisine girme müsaadesinin verilmediği için geri döner. Ömer radıyallahu arkasından bir adam gönderip Ebu Musa'yı çağırtır ve neden dönüp gittiğini sorar. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz üç defa selam verir de cevap alamazsa geri dönsün dediğini işittimdir. Ömer radıyallahu anh, o zaman Ebu Musa radıyallahu anh, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle söylediğini ispat edersin yahut seni cezalandırırım der. Bunun üzerine Ebu Musa radıyallahu anh rengi uçmuş vaziyette bize geldi. Biz oturuyorduk sana ne oldu dedik hadiseyi bize anlattı ve dedi ki sizden bunu işten oldu mu? Biz de evet hepimiz işittik dedik. Orada bulunanlar Ebu Musa ile birlikte Ebu Said el-Hudriyi Ömer radıyallahu anh'a gönderdiler ve durumu haber verdiler. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Biliyorsunuz bunu, işte haberi vahidi, hüccet saymayan kimseler kendi menfaatlerine delil getirmek isterler. Ee, şimdi burada gerçekleştirilen, tahkik edilen şey, mesela Ebu Bekir radiyallahu de böyle. Bu iddia sahiplerine göre her ikisi de haberi vahit. Yani isnat olarak haberi vahit de gelmiştir. Kıssanın anlatıldığı, tespit edildiği de yine onlara göre haberi vahittir. Niye? Çünkü iki tane şahit söylüyor bunu. Siz mütevatir içinde kaç tane şart koşuyorsunuz? Kaç tane beraber şart koşuyorsunuz? Yani kelamcılar içerisinde dörtten aşağı şart koşan yok. O zaman yani bu rivayeti kendilerine delil getirmeleri iki açıdan çürüktür. Birincisi isnat olarak bu Ömer Radyalan'dan haber vayet olarak rivayet edilmiştir. Vayeti, haber vayeti, haberi vayetin hüccet olmayışına delil getirmek kendi içerisinde çürüktür. Batıl teselsüldür. Diğer taraftan, diyelim ki bu olay Ömer Radyalan'ta mütevatir yolla gelsin. Mütevatir yolla gelmiş olsun. Bir kişinin haberine ikinci bir kişi şahitlik ediyor. Ne oluyor? Yine mütevatir hattına ulaşmıyor. Yani e, bu açıdan bu akılsızlıktır. Yani e, akılcılar tarafından delil getirilmesine rağmen akılcıların esasında ne kadar gerizekalı olduğunu gösteren bir batıl istidlaldir. maruf bin harrebuz Ebu Tufeyl'den, o da Ali Radiyalan'ta şöyle dediğini nakleder. İnsanlara tanıdıkları şeyleri rivayet ediniz. Yani anlayabildikleri, bildikleri şeyleri rivayet ediniz. İnkar etmekte oldukları şeyleri terk ediniz. Allah'ın ve Resulünün tekzip edilmesini mi istiyorsunuz? Bunu Bukhari ilim babında, e, Allah'u Alem buradaki muallak olması lazım. Başka tariflerle geliyor bu mefsul olarak. İzmir e, İnsanlara kabul edebilecekleri şeyleri rivayet ediniz derken burada insanların menzilelerine göre yani muhatapların seviyelerine göre hitap etmenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olmasından dolayıdır. Nitekim benzer manada Ayşe Radiyallahu da Anha'dan da başkalarından da rivayetler vardır. Yani insanlara menzillerine göre konuşunuz, hitap ediniz. Bazı insan vardır. Mesela... E, onun bulunduğu konum, yaşadığı ortam, yaşadığı kültür, bazı hakikatlerin bir anda söylenmez halinde onu inkar etmesine sebebiyet verir. Bunu da acele etme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetidir dedik. Bu şundan dolayı. Diyor ki Ayşe radıyallahu işte şayet kavmin cahiliyeden yeni çıkmış olmasalardı, ben işte Kabe'yi yıkardım, sonra da İbrahim aleyhisselamın kurduğu temeller üzerinde yeniden inşa ederdim diyor. Ama bunu kaldıramazlar diyor. Niye? Çünkü Cahiliye'den yeni çıkmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak bunun için bir hakikati terk etmiş mesela. Ee, bu şu manada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi yapmış ise, tebliğ etmiş ise, bize bildirmiş, söylemiş ise aman biz bunu insanlar inkar etmesin, karşı çıkmasın diye anlatmadan bekleyelim diye demek değil. Burada kastedilen mana bu değil. Ama bazı şeylerin e, sıralaması vardır. Ehemden mühime doğru. Yani bunu hiç anlatma demek değil. Ama insanların durumları gözetilir. Herkes her şeyi bir anda öğrenemez, bir anda anlayamaz. Bu sebeple e, bir aşama gözetilmesi, insanların seviyelerine göre. E, davranılması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir. Fakat kesinlikle ve kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bize beyan ettiği, açıkladığı fiiliyle, kavliyle veya takririyle bize ulaşan bir sünnetini kesinlikle insanlar bundan hoşlanmayacak diye iptal edemeyiz. Bazıları var, bazı nifak davetçiler. Ben işte bu kadar insan benim mescidime, meclisime toplanıyor. İşte bunların arasında namaz kılmayan da var. Bu sebeple onların zoruna gitmesin, ayakları buradan kesilmesin diye namazın terki küfürdür hadisini ben söyleyemem diyen kimseler var. İşte bunlarınki bozuk bir yoldur. Yani insanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamıştır. Bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle. Sahibi adına bir anda bulunan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların anlayabilecekleri şeyleri açıklamıştır. Dolayısıyla Allah Resulü'nün açıkladığı bir şeyi bizim saklama gibi bir şeyimiz olamaz. Bilakis bunu yapanlara ateşten gemler vurulacağı bildiriliyor. Belki bir anda söylemezsin, bazı şeyleri anlatırsın, insanların anlayacağı seviyeleri, işte öfkeli olduğu bir anda, tartışma pozisyonunda bu gibi anlarda söylemezsin de, yatışkın olduğu, kabul edebileceği anları gözetirsin ama söylemekten asla, bildirmekten asla vazgeçmesin bu ilmi. Yeter ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapmış olsun, bildirmiş olsun veya takdir etmiş olsun. Yani sünnette sabit olsun. Önemli olan bu. Evet, Ebu Tufeyl böyle nakletmiş. E, Ali radıyallahu münker olan şeylerin rivayetini men etmiş diye açıklanmış burada. Meşhur ve maruf olan şeyleri rivayete teşvik etmiştir. E, bu fazail ince ve anlaşılması güç bazı şeyler hakkındaki zayıf rivayetlerin yasak olduğunu ifadede büyük bir temel teşkil eder diye e, bu rivayeti buna delil getiriyor bu şeyin sahibi, e, notların sahibi. Bu usulü bilmenin yolu isnat ricallerinin hallerini bilmektir. Böyle bir inayet, yani özen ve İslam ümmetinin büyüklerinin gösterdiği böylesine sonsuz bir ihtimamla peygamberin sünneti tahrifçi ve bidatçı ellerin uzanmasından korunmuştur. Daha sonra Hicri 2. asrın başlangıcında birçok hafızların ölmüş olması bir kısmında İslam'ı neşretmek, yaymak gayesiyle yeni fethedilen İslam memleketlerine gitmiş olmaları sebebiyle sünnetin zayi yok olmasından korktuğu için Ömer bin Abdülaziz hadisin yazılmasını emretti. Sahih isnat bu ümmetin özelliklerinden bir hususiyet, özelliktir. İbn İbnazım şöyle der. Sika zaatlardan yine sika zaatların rivayetiyle ittisal halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ulaşan isnadı Allah azze ve celle diğer milletlerden fark olarak sadece İslam milletine has kılmıştır. Aradan birçok râvilerin düşmesi ile meydana gelen rivayet Yahudilerde de vardır. Ama işte aradan pek çok râvi eksik, kopuk yani onların isnadı. Lakin onlar hiçbir zaman Musa aleyhisselama Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştığımız kadar yaklaşamazlar. Yani böyle bir ittisal ile, muhtasıl isnapla yaklaşamazlar. Onların rivayetleri daha Musa aleyhisselama ulaşmasına 30 asır varken durmuştur. Bu, e, yani İbn Hazm'ın eserinde böyle geçiyor. Ben e, şeyde de aldım, kolaylaştırılmış hadis usul derslerinde de almıştım İbn Hazm'ın bu sözünü. Fakat buradaki 30 asır sözünde bir problem var sanki. Yani bunu acaba mübalağa olsun diye mi söylüyorum lazım? Yoksa bir ilme dayanarak mı söylüyor? 30 asır demek 3000 3000 sene, sene. sene yapar. 3000 sene yapar. 3000 sene biraz şey geldi bana. Yani yani kendi asırındaki Yahudileri kastetse var mıdır 3000 sene? Tut, Tutar mı? Tutar mı? 3000 sene. Bilmiyorum bana çok şey geldi de doğrusu Allah bilir. Yani tarihçiler ne diyor buna bir araştırmak lazım. O kadar uzak mı? Tutmaz. Yani. Hristiyanlarda da hal böyledir. Boşanmanın haram olduğunu bildiren rivayet hariç, yani talakla ilgili işte boşamanın haram olduğu ile ilgili bir rivayet dışında Hristiyanlıkta hiç mutlası isnat yoktur. Bilindiği gibi İslam ümmetine has bulunan rivayet, Ravi'nin adaleti ve zaptı gibi hadisçiler katına muteber olan esaslarla yapılan rivayettir. Fakat bir şarta bağlı olmayan mutlak rivayete gelince, Arap milleti gibi diğer milletlerin çoğunda da bu mevcuttur. Çünkü iftihar etme ve kötüleme vesilesi olarak muhtaç oldukları ensabı, yani soylar, soy bilgisi,leri ensap nesep bilgisi, ve tarihi ezberleyip korumak onların fazlaca emniyet verdikleri hususlardan idi. Yani tarih konusunda bu tip şeyleri ezberliyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar da böyleydiler. Onlar da ilahlarının ve büyüklerinin efsafını ve tarihi vakalardan ihtiyaç duydukları her şeyi ezberliyorlardı. Eski kavimler bunları İslam alimlerinin hadis naklinde esas kabul ettikleri tahammül ve eda yoluyla yapmıyorlardı. Yani İslam'daki bu isnat, isnat sistemi, rivayet sistemiyle değildi onlarınki. Onlar hatta bizim halk arasında yanlış bir şekilde kullanılan bir şey var. Tevatür diyorlar. Tevatür kelimesini kulaktan dolma manasında kullanıyor halk. İşte bu tevatür yani herkesin söylediği şey. Kulaktan dolma manasında söylüyorlar. E, hadis usulünde ise, hadis ilminde ise tevatür farklı bir şeydir. Mütevatir. Aynı şekilde onlarda da tevatür, tavatır da derler. Böyle dedikleri şey, işte kulaktan dolma, onun ondan anlattı, bunun bundan anlattığı, işte ravisinin durumlarının ne olduğunun bilinmediği, işte Herodot muydu o Yunanlıların şeyi, e, tarihçisi, bunun gibi, bunlardan e, iştirmiş, anlatılmış bu gibi şeyler, da, Odessa, bunun gibi kitaplar mesela Yunanların e, felsefesinin tarihinin dayana, e, böyle kulaktan dolma, bir isnada dayanmayan, yani ravileri bilinmeyen, durumları bilinmeyen, e, kaba düzen bir şekildeydi. Bilmelidir ki, eğer bunlardan maksat ve gaye sadece büyük imamlardan ahkamı öğrenmek ise, o zaman rivayet zaruri ve lazım bir şey değildir. Dolayısıyla Hasan el-Basri'den nakli olunan bir adam ona bir hadis sordu. O da söyledi. Adam ona kimden rivayet ediyorsun dedi. O da kimden olduğunu ne yapacaksın dedi şeklindeki sözler buna yorumlanır. Çünkü o kimse aslında hadis almak ve onu nakletmek için bunu yapmadı. Onun maksadı sadece bir mesele hakkındaki hükmü öğrenmekti. İslam'ın hükmü farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı bu işi eda edince diğerleri hakkında zaruri bir vecibe farz olmaktan çıkar. Evet. Ee, yani burada Hasan el Basri Rahimullah kendisine fıkhi bir mesele sorulup cevabını verince işte bunu kimden duydun, kimden rivayet ediyorsun şeyini böyle ne yapacaksın diyor. Böyle bir şey nakledilmiş. İşte Elbani Rahimullah'tan da e, muhasır taklitçiler bir şey naklediyorlar. Elbani bir fetva veriyor. Muhataplarından birisi de bunun delili nedir? diyor. O da diyor ki sen ne yapacaksın delili? Sen delilden ne anlarsın? diyor. Yani bu muhtemelen cahil bir kimseye böyle bir şey söylüyor. E, bu nazire de olabilir. Yani mesela bunu biz şeycilere söyleriz, mezhepçilere söyleriz. Bir mezhepçi bize delil sorarsa deriz ki ona sana ne delilden? Yani senin delille ne işin var? Senin işin taklit. Sen taklit dinledilmişsin. Ne yapacaksın senin delili? Sen bir kere hadis okumayı, ayet okumayı yasaklıyorsun. Ben sana ayet söyleyeceğim delil olarak veya hadis söyleyeceğim. Sana ne bu delilden diyebilirim. Bu naziredir yani. O muhalifi reddetme manasında bazen bazı taklitçiler bazı ilmi bunaltınca bu tip e, cevaplar vermişlerdir. Bu tarihte de olmuştur. Hasan el-Basri'nin sözü de Allah'u alem bu manada. E, veyahut da diğer bir sebebi var. E, başka yerlerde açıklanıyor bu. E, fitne zamanlarında, yani Hasan el-Basri Rahimullah'ın yaşadığı zaman ciddi manada fitnenin, insanların gruplaştıkları, fırkalara ayrıldıkları ve bu konuda e, önü başı bozuk, bilinemeyen, tespit edilemeyen çeşitli sözlerin yaygınlaştığı, insanların böyle tarafgirlik ve taassup içerisinde olduğu bir zaman. Mesela Ali Radyalan'tan yaptığı rivayetleri gizlemiştir Hasan Elbasir Rahimullah. Niye? Ona dil uzatılmasından korumak, diğer taraftan bir hakikatin sırf Ali Radyalan'tan geldi diye reddedilmesinden çekinmesi, yani bunun gibi bazı maslahatlar var. İşte Hasan-ı Basri'nin müdellis denmesi, onun hadislerinin e, zayıf sayılması, yani işittiği sabileri söylememesi gibi e, şeylerin e, sebeplerin başında bu gibi e, illetler var. Doğrusunu Allah bilir. Allah izin bir sonraki derste e, Ali İsnat ve Nazil İsnat konusunu işleyeceğiz. Ne demektir Ali İsnat ve Nazil İsnat? Ayrıntılarını, mertebelerini göreceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme e bihamdik ve Eşvedenle İlahe, illan, ilahe ve Estağfurke ve Tübüleyk.